Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicretle ilgili hadis-i şerifler işalmış Hicret Türkçemizde göç anlamına geliyor. Bir kimse Allah için eli dinini korumak için bulunduğu yerden başka yere giderse bu kimseye Muhacir deniyor. Buna çoğu muhacirin oluyor. Alıştırıp başlarım inşallah. Birincisi büyük alisamadetleri la Mekke, la hijete ba'de feti Mekke. Mekke'nin feti'nin sonra hicret yoktu büyük alisamadetleri. Bu yani Mekke mi Medine'ye hicret olmuş sayılmıyor ondan sonra. Hazretim Mücaşi Hazretleri Karşını getirdi Peygamberimize Mekken'in fethi gününde. Dedi ki yarası Allah kardeşim hem hicret hem İslam üzere siyabiata bulunacak. Biat Peygamberimize söyler bağlantı? anlamına geliyor. Peygamberimiz onu öyle buyurdu. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'den Medine'ye hicret yoktur artık. O kimse ancak ve ancak rüvayı al-İslami ancak İslam üzere biat eden buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Hicret aziz cemaatimiz Gerçekten peygamberlerin hepsinin kaderine bulunan bir olay. Her peygamber bu acıyı yaşadığı azıca mademiz. Bir kimse doğduğu büyüdüğü yerde yerleşmiş, yuvasını kurmuş, işini kurmuş. Bu kimse sırf inancından dolayı oradan çıkma mecbur kalırsa, Tabii baskıyla, zulümyle, dini yaşamayınca, kişi bundan çıkıp mecbur kalınca, tabi gidecek yer gurbet. Gurbet. Eğine götüremiyor o zaman dönemlerde. E, Eşyasına götürüp taşıyamıyor. Özellikle bir de gizli kaçıyor oradan. E, parası yoksa, tabi ki işte, gurbet bir acı çekiyor. İlk hicret, İslam'da Habeşistan oldu azice mademiz. Habeşistan oldu. İslam'ın iki dönemi var. Mekke dönemi, Medine dönemi. Mekke dönemindeki tarih başlangıcı nübüvvet oluyor. Bilse deniyor buna. Yani peygamberimizin peygambere başladığı tarih tam başlanıyor. Ona nübüvvet-i Muhammediye deniyor. İşte nübüvvetin beşinci yılında bazı sahabeler gözleri yaşlı, boynuna bükük peygamberi geldiler. Derler, Ya Allah. Artık işkenceye, baskıya, dünya daire mezerler bunlar peygamberimize. Ne yapalım Ya Allah. Yani müşrikler asalsı kesti kesik. Hiçbir hüküm kanun tanımıyorlar. Sırf inananlara Allah Dini Cerrahi'yi bu kadar baskı yapıyorlar. Peygamberlara izin verdi, Mekke mükerreden başka bir yere hicret etmene geçit melerini. Sordular. Ya Resulallah, nereye gidelim? Peygamberimiz Muhammed terim var eliyle Peygamberimiz kızını çağırttı etti. Otra gidin buyurdu. Yani Habeşistan'a. Kız Denizi'nin tabi hemen kıyıdan Cidde, Mekke yakın hemen karşı sahilde Habeşistan var. Burda Resulullah'ın dedikleri, onun hükümdarı asame adil kişi buyurdu. Hristiyan da onda asame, Müslüman değildi ama adildi ama. Bunun üzerine ilk göç 11 erkek dört kadın ki, bunlar bir peygamın kızı da bunlara dahildir. İlk olarak Mekke Mükerreme'den oraya sana göç ettiler. Bu göç ruhsa deniyor buna. Buna izin verildi. Bu göç farz değil ama Müslümanlara. Bunun için isteyen Mekke Mükerreme'de kaldığı müşriklerin ezasını sabretti. Bunları tahammül etti. Bunları gösterdi. Fakat bazıarda dayanamadılar isteyen habercine gitti bu hicrede izin hürsa delini buna verildi şimdi İslam'da az cemaatimiz ne olacaksa kıyamete kadar her bir olay o dönemde yaşandı asıl saadetin iki döneminde yaşını ne olacaksa demek ki birincisi bu Müslümanlar sonuna kadar çalışacaklar Müslümanlar. Hemen peygamberimize izin verilmedi göçüşün Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimiz tam 13 yıl, 13 yıl muhtemelinde kolay değil, 13'lü peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada müşriklerle uğraştı. Eza, cefa, işkence her şeyi yaptı, katlandı. Bir şeyin tabi vahdi geldi mi Allah Teala Mevla'mı onun sebebini yaratıyor azıca cemaatimiz. İşte nübüvvetin yani peygamberliğinin 11. yılında hac mevsimi o zamanki müşrikler de halife Malaşı'dan kalma bazı bilgilerle Kabe-i e gir hac yaparlardı. Peygamber Malaşı bir gece, mekan dışında, dederken gece, karşıdan altı kişi gördü. ona karşılaştı peygamberimiz. Peygamber o dönemde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gün üzeri tebliğünü yapamıyordu tebliğ görevini. Muazzam baskı altında Peygamber. işkence altında. Ancak geceleri yapıyordu görevini. Baktı Aleyhisselam Hazretleri, altı kişilik gece karanlığında Akabe yakına Mekke'de. Peygamber e soruyor ki dersiniz sizler? bizler dediler Medine'liyiz. İşte buraya hacı geldik, o günkü göre. Peygamber Hadesim bunlar buyurdu ki, oturur biraz, size biraz konuşalım, bir sohbet edelim, birazcık çözer misiniz? Bunlar peygamberimizin bu tatlı dili karşılığında ve peygamberimizdeki bir nuraneti sezdiler bunlar okududurlar. Peygamber Aleyhisselam maddeleri önce Kuvana-ı Kerim'den ayetler okudu. Tabi Araplar anlamını az biliyorlar. Hiç duymadıkları o ilahi kelam karşısında çok duygulandı bunlar. Baklar ki bu insan sözü değil okunan ayetler. Peygamber bunları açıklamasını yaptı. Bunlara sabit etti. Bunlar gerçekten altısı da tabi ezeli nasipler varmış. Şöyle duygulandılar. Fakat tabi sonuçlu bekliyorlar. Acaba sonuç ne olacağa bakalım. Bir olaya karşılaştır, karşılaştır ama ne olacağa bakalım. Peygamber'e sonuç açıkladı. Ben Allah'ın gönderdiği son peygamber'e bulursam. Sizi dedi Allah'ın birliğine benim hak peygamber olduğuma inanırlar ediyorum. Bunlar bir anda ve şaşırdılar. Bir daha ve bir karşılaşıyorlar. Birbirine bakışırlar falan derken birden karar verdiler bunlar Müslüman olmaya. Hemen altısı bir orada elhamdülillah Kırımlı'ya getirip Müslüman oldular. Peygamberlik bunlara siz Medine'ye dönün gidin. Bu da fazla kalmayın. Orada Medine'de İslam için çalışın bakalım buyurdu. İşte aziz cemaatimiz Medine'de İslam'ın ilk temel taşları bu altı kişi. Allah hepsinden razı olsun inşallah sahabeler. Bunlar döndüler Mekke'ye gittiler. Medine'ye döndüler gittiler. Fakat tabi Allah'ın Resulü'nden Akabe'de o gece arızaladıkları aldıkları san fis her biri de sahne bakanına bulunduğundan bunlar var güçleriyle İslam'ın çalışmaya başları altı kişi. Nasıl başladılar? Ev sohbetiyle başladılar. Hangi evi daha misae ise orada herkes tanıdığını çağırdı, yakını çağırdı, komşusunu çağırdı. Bunlar ev sohbetiyle. İslam da başladılar. Derler bir söz vardır. Allah Teala şaşırma verir diye. Allah Allah'a yardım elhamdülillah Bedir Emre'de İslam'ın filiz tuttuğu yerleşime başladı. Ertesi yıl 12. yılın ümmetin bu defa 12 kişi Mekke'ye geldiler. Sayıları fazla idi ama 12 kişi Mekke'ye geldiler peygamberi görmek için. Yine aynı yerde, Minada, Akabe yakınında Peygamber görüşüler O da Peygamberimize bir biat, anlaşma yaptılar bazı konu ilgili olarak. Döndü bunlar tabii gittiler. Yine Medine'ye, Peygamberimizden bir ceda bulundular. Bize birini gönder Allah bize İslamı öğrensin, konu öğrensin derdi. Peygamber bunlara hazır Musabı gönderdi. Musa bin Umeyr hazretlerine gönderdi onlara. Has Musa Medine'ye gittiği zaman orada Müslümanın sayısı 40'a ulaşmıştı orada. 40 Müslüman. Yani Medine'm evvel elhamdülillah 40'lar meydana gelmişti orada. Ama her biri tam halis süzme Müslüman, tam Müslüman her biri. Sıkı çalışıyorlar bunlar. Hazreti Musa Musa'nın tabi orada bulunması, çalışmasıyla birlikte Elhamdülillah sayı hıza çoğalmama başladı. Ertesi yıl 75 beş kişi Mekke'ye geldiler. Sayıları daha fazlaydı. Ancak işe yediğinde yetim beş kişi ikisi de hanım olmak üzere Mekke'ye geldiler. Ve bunlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni akabede Ya Resulallah, ne olur Mekke'de durma. Düşman arasında durma burada. Medine'ye gel diye Peygamberler yalvardılar, davet ettiler. Tabi vakti gelmiş, Peygamberler anlaştı maddeleri Bunlar bundan sonra Medine'ye gittiler. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hesabına buyurdu, artık hicret ediniz bak hicret, Medine'ye Bunun üzerine sahabeler, tabi gizli olarak ama, ya gününüzün aşırı öyle sıcağında, ya gecenin aşırı karanlığında bunlar. Artık üç kişi, beş, iki kişinin işte bir peyder peyder pey. Bundan yavaş yavaş Medine Münevvere'ye gitmeye başladılar. Peygamber Aleyhisselam adetleri Mekke'de kaldı. Artık Saber'den ancak birkaç kişi kalmıştı. haz Bekir de, tabi o da Medine'ye göç etmek istiyor. Peygamber geldi. Ya Allah. Eğer izin verirsen, ben de hazırlığımı yaptım, ben de Medine'ye göç edeyim, buyurdu. Peygamber buyurdu ki, ya evvel, sen sabit bakalım. Allah tabi bana izin verince beraber gideriz, buyurdu. Hazreti tabi çok sevindi. Dedi ki, Peygamber haber hizletecek tabi, çok sevindi. Ve Allah'ın elhamdülillah, emri gel azı cemaatimiz. Tabi fazla girmeyecek o konuya da, daha başka konu var azıçlar da. Peygamber Aleyhisselam adetleri tabi hep olaylar bedene gelecek. Bunlar tesadüf değil, rastlantı değil. Hep böyle kalem cilbeleri bunlar. Müşrikler Peygamber'i öldürmeye kast bir gece. Evini kuşattılar. Yavru geldi. izin verildi ki ya Muhammed buradan göç git diye. Safra'yının sonlarıydı. Safer ayın sonlarıydı. Peygamber Aleyhisselam evinden çıktı. Ertesi günü Hazır Bükür evine gitti. Öyle vaktinde. Hazır aldı. iki deveye binler oradan Mekke'den evden çıktılar. Mekke'nin e, güney doğusunda kalan bir mağara, dağ vardı. Cebel-i Sevr deneyiz cemaatimiz. Mekke'nin doğusuna kalıyor. Aşağı bir saat yürüyüşte. 5 buçuk kilometre oluyor Mekke mükerremeye. E, Cebeli Sevir Sevir Dağı deniyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o dağa gittiler. Oradaki mağaraya girdiler. Mağara kapısı küçük. Ancak eğilerek oradan zor girilir. O kadar fazla geniş mağara diyeyim. Tabii bunun şeyi çok geniş tavsiyatı ama girmeyeceğim de yani şöyle noktaya işaret temas edeyim. Müşrikler peygamberimizin evini kuşattıkları halde oradan şuraya göremediler. Yani göreme dediler. tabanlara. göstermeye tabi Bunlar tabii deli divan oldular. Anlayınca durumu bunun üzerine arama başlattılar peygamber ailesinin. Bu yukarı bir kılavuz rehber bunlara iz sürerek bunları Cebel-i denen o dağa getirdi. Mağaran kapısına kadar geldiler. Dedi ki onlara işte dedi, Muhammed bu mağarda. dedi. Çok aşırı uzmanmış bu işin ayak izlerini sürerek biliyormuş. Fakat tabi Allah-u Teala'nın takdiri bozulmaz mütevimler. Yani Allah katında o gün için bir avuç müşrik nedir? Allah katında, dünya nedir Allah katında cezalıyor? Ama Allah'ın bir kanunu kuruyorlar Mevlamız, düzü var Mevlamızın ki iman küşür dünyada belli olacak bunlar işte. Mevlam ne yaptı cemaatimiz? Onlar gelmeden önce allah Teala bir çil güvercin gönderdi erkek dişili. Geldi bunlar hemen mağaranın ağzına yuva yaptılar ve dişi dişliği yumurtadı. Hem de üzerine otururlardı yuvada. Bir de örümcek geldi. Ramon'u gönderdi oraya. Örümcek de ağ geldi. Birkaç kat ağ geldi. Biraz sonra bir de fırtınan rüzgar çıktı oradan. Tozal geldi. Ağ üzerine ağ çok koyulaştı ağ. Tozal gelince. İşte mü içerisinde. İşin geldiler iç iş türenler. Dedi ki iç kişi uzmanları Muhammed de bu mağarada içinde dedi. Buradan yani güdüler müşrikler. Derler ki daha Muhammed doğmadan önce bak öncelikle buraya yuva yapmışlar. Yani kat böyle kat kat bir yuva. Burada yumurtası var. O anda Hazreti Fekir buyuruyor eğer müşrikler diyor eğilip hayata görünmüyor. Bazı küçük. Eyle baktılardı, bizi de buyuruyor. Hatta Hazreti Bekir bir teraşa kaplıyor o anda. Peygamberimizin namına. Ya bunlar görürlerse, tabi gücü yetmiyor bir Resulullah'a bir teraşa kaplanınca Peygamber şeref buyurdu Hazreti Bekir'e. Ya Eba Bekir? La tahzen inna Allah me'na buyuruyor. La tahzen hüzün duymuyor, üzülme Bekir. Allah bizimle beraber buyurdu verdi. Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri üç gün kaldığı mağarada aldı cemaatine. Bakınız. Allah'ın bir peygamberi melekterinin üstünü peygamberlerin hatemi Aleyhisselam Hazretleri bir mağarada üç gün mahsur kaldı. orada. Öyle demişler Mevlam. Öyle olacak. Hatta ezelde o mağara onç yaradığı bir bakım muhtemelen. Onca yaralınmış. Ta şöyle bir olay da oldu Hazır bir önden girdi. Bahiğli yılan dikti var mağarada. Onları tıkadı. Üstlerinden çıkar diyordu dikti tıkadı onları. Bir de birlik kaldı. Onu tıkayacak atıp bir şey kalmadı. Oraya topunu bastı. Pegam şey girdi ona kasından. Pegamın sonucu yu uyumadığı için Hazreti Bekir'in Dicle Peygamber'in başına koydu, uyudu. Peygamber'in uyurken yılan geldi dilinden. Hazır Bekir'in ayağına başladı dokunmaya diliyle, ağzıyla, ayağını çeksin diye Hazır çekmeyince yılan Hazır ayağını ısırdı. Isırdı tabi, zehir yılan tabi, büyük lanmış da. Hazır Bekir'in tabi canı yanlı çok. Aşırı canı yandı Ayağını çekmiyor ama yine. Yılan birden çıkıp Peygamber'in saldırmasın diye ayağını çekmiyor. Hazır Bekir'in artık elinde olmadan acı nedeniyle gözden yaş geldi. Hazır Bekir'in gözünün yaşı Peygamber yanağına gel düştü. Peygamber uyandı. Sordu. Ya Bekir ne oldu? Neye ağlıyorsun? Yok bir şey ya Ve O duruldu, Ayağını çek oradan bakalım buyurdu. Ama yılan var yarosyalla, o zaman çek bakalım. Hazır yılan ayağını çekti oradan, yılan çıkma başladı. Büyük yılan başladı. Peygamber bakıyor yılan. Peygamber diyor yılan'a ya yılan ya hayya ya'nın Arapça'ya ya hayya. Neyse sen mi bu kadar sürdün? Ne, ne adı var buna? Yılan diyor ki yarosyalla, ben affe yarosyalla. Sana sır mıyarosyalla? Ben de şu kadar yıl önce önce, bir gün mağaraya gelmiştim. Buna göndermek üzere bir grup melek bu mağaraya tavafa geldiler. Melek mağaraya taaffe ettiler. Bakın bu demek ki hayvanlar melekleri görüyor hayvanlar bakınız. Bir grup melek bu mağarayı tavafa geldiler yarosyallah. Onlar konuşurken ondan duydum, dinledin yarosyallah. Artık ağır zaman peygamber gelmişti yaklaştı. O ağır zaman son peygamber bu mağarada üç gün kalacak dediler. Onlara bunu duyunca ya Resulallah, o günden beri hep senin gelmeni bekleyeyim ya Resulallah. Sana aşık olayım ya Resulallah. Tam senin nurunu gördüm karşıladan. Artık tam sana kavuşacağım. Eyübe-Kir bana engel olmak istedi. Onun için böyle aklımı buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü mübarek parmağında tükürük aldı ebul sürdü. Hemen geçtik adamlar. Şimdi gelemez cemaatimle inşallah hadisleri de ikinciye gelelim inşallah. Kâlim Aleyhisselam Peygamber Hâsı şöyle buyuruyor. Yevmi fethi Mekke'de La hicrete velakin cihadün ve niyetün Mekke'nin fethetten sonra artık hicret yoktur Mekke'de Medine'ye ve lakin ve niyetün ama cihad niye devam edecektir? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'ye mükerremeden Medine-i Münevere'ye ile beraber o zaman bütün Müslüman hicret farz oldu azca mahtemiz, Bütün Müslümanlara. Yani Mekke'de olsun, başka kabile de olsun. Ondan ne kadar Müslüman varsa onların her birine hicret farz oldu, zorunlu oldu. Medine'ye gelmeleri. Neden? Adı cemaatimiz eğer Müslümanlar dağınık olsalardı İslam devleti kurulamazdı az Ya Medine müeverede elhamdülillah ilk İslam devleti kurulacak. Peygamber oraya geldi. Orada bulunan Medine'ler, Ensar denen Müslümanlar oraya gelen muhacirinler daha ne kadar Müslüman varsa ancak hasta, kadın, çocuk çok yaşlı, kimsiz yoksa onların dışında kimse Mekke'de kalmayacaktı artık. Hepsinden farz olmuştu. Oraya gelmeye başladılar. <gülüyor> Pedeflerim Aleyhisselatı'na böyle bir ördü Mekke'nin fethi gününde. Artık Mekke'den hicret yoktur. Farzıyla haber. Neden? Çünkü İslam'ın değerli kuruldu elhamdülillah. Mekke'de dar İslam oldu. İslam kanunu orada yürüyerek geçmeye başladı. Velakin cihadı ve niyetin. Ama cihat niye? Devam edecek. Şunu aldı cemaatimiz. Demek ki hicret devmiş İslamda var. Bu tabi kıyamete kadar devam ediyor. Yani bu nedir? Mekke'den Medine'ye bölümü kapandı. Üç yalışını geçirmişti Allah, Bülay Aleyhisselam Hazretleri, innen hicrete la tenkati'u ma zâmen cihâdu. Cihad, yeryüzüne devam ettiği sürece, yani kıyamete kadar hicrete vardır. Demek ki bazı Müslümanlar, eğer işgale uğrarlarsa düşman tarafından, e bunun kişilerin vatanını kurtarma ümidi yoksa varsa fazla olduklarıdır. Yani birdeki Müslümanlar işgal orarlarsa isterse dıştan, ister içten. Mesela içerden İslam düşmanları bir darbe yapsalar, idareye geçseler. Ya dıştan müdahale olsa, işgal olsa o zaman Müslümanlara önce cihat fazla oluyor. Onu kurtarmak fazla oluyor. Ama kurtulu ümitleri kalmayınca, aklına düşünce bunlar o zaman bunda yine ücret fazla oluyor. Neden? İslamı kimliğini özellikle niget neştiğini korumak için fazla muhtarlar. Çünkü bir İslam dışı kanunlarda tabi İslam yaşantı engellenince Bask olunca, zorbalık olunca ne yapabildi ki Müslümanlar böyle yavaş yavaş buzun, karın eridiği gibi onlar Allah korusun İslam'dan taviz vere vere vere vere kişi, İslam kimse kalmadı, kalmadı bir şey. Hadışları dördüncü ekçüymüş alı cemaatimiz. Bu da niyet ve ihlasla ilgili hadışları. Büyük Anislam Hazretleri İnne mele'mali bin niyat. Her amel niyete bağlı. Her amel amel iş fiil demektir. Allah için yapılan her bir şey niyete bağlı. Buna bazı alimler şey örnek veriyorlar. Hoşuma gitti mütemmimsel altaya bunu inşallah. Şöyle bir <gülüyor> şöyle biri Müslüman, biri yetim çocuğunu sevindirmek için başını sıvazarsa bakınız bir Müslüman bir yetim çocuğunu sevindirmek için o niyetle başını sıvarsa ya başka yapamıyor yani para bir şey veremiyor mesela çikolata şeker veremiyor dilinden geliyor ancak çocuğun sevinmek için yüzüne gülerek başını sıvazarsa çocuğunun başından ne kadar saç kılları varsa o kadar sevabı yok mu terimler sevabı yani. ama bir kişi yine bir Müslüman Giderken yolda rastgele eli yetimin baştan dokundu. Sıfatlanmış oldu. Ama niyeti sıfatlama sevinirme değil bu seyahat alamıyor bakın derler. Aynı iş yapılıyor ama bu da niyet olmadığı için siyah alamıyor derler. Mesela bir kimse evinden çıkıyor. Evinden çıkarken niyeti şu oluyor. İşte bir camiye gideceğim. İşte sohbete gideceğim. Bir Allah yolunda bir yere gideceğim diye kişi. Bu neydi kişi çıkıyor? Bu kişi evinden daha çıktıdan itibaren yani otomatik bir mesela başlıyor. Zımbaktan. Her adamına bir hasen alıyor bir günah siliniyor. Bir kişi evine çıkarken önce şuraya orayım, önce buraya orayım, şu işi, bu işi yapayım. Ondan sonra camiye giderim mesela. Şuraya giderim diyor. Böylece. Bu kişi Ne yapıyor? evinden çıkarken niyeti direkt cami olmayınca oradığı yerlere uğruyor. Onlar tabi günahı ise günahı da girme sebep almıyor. Ancak nereden itibaren niyeti camiye gitmekse oradan sebe başlıyor muhteremler. Hala şeyleri devam ediyor. Zinlikül manevâ Zinna ve inneme liküllü rim maneva. Herkesin için niyetinin karşılığı var. <gülüyor> Herkesin niyeti neyse onun karşılığını alıyor. Mesela bir dini bir şey yapacak diyelim. Mesela örnek şaklım Mevdu gel alacağım hatimiz. yani Kimse gücülmezsem bundan inşallah. Şimdi mesela Mevdu'ya giderken derken, derken Tabii buna okuyucu da gidiyor, dinleyicu gidiyor, okutan da tabi ev de geliyor bunlara. Ama niyetler ne bunda? Mesela okuyan kişi, tabi onlar alırmasına alacağım, işte iyiler var tabi. Okuyan kişi işte gidelim de para alayım oradan. O niyete gidiyorsa, o niyeti olmuyor tabi. Yani herkes ameline göre değil. Kişi hacıya gider, ömreye gider, memlereye gider. Neye gidiyor mesela? İşte bak hala gitmene demesinler diye giderse bir karşılığını. فَمَنْ هِذَتِ ve اللّٰهِ Bir kişinin hicreti şimdi. Hicreti de eğer Allah'a, Resulullah'a ise kişi bulduğu yerde İslam'ı yaşayamıyor. Engelleniyor. Ona buna takılıyor. Baskı yapılıyor. İslam yaşayamıyor. Kişi bakıyor ki e, çalışıcı hiç yaşayamayacak orada. Onları İslam gidecek Bir kimse bu amaçta sırf Allah için, Resulullah için hizir ederse, hicretü ve sıllığı. Bu hicreti Allah a, Resulullah oluyor denir. Ve mencetü ilah dünya yusii buha. Bir kimse dünya yararı için hiç ederse, göç ederse, dünya yararı için. Kişi bulunduğu yerde işi pek iyi değil. E, düşünüyor işte fren yere gidersem uzak bile olsa, gülbet de olsa orada işim daha iyi olur. ona daha çok kazanırım. Gibi bir kimse bir dünya çıkarı amacı ile gözlerse buha tamam git yer dünyaya kavuşur. Emre etin ya da ya bir kadın için giderse onunla evlendirin. ''Ficret-i İlamâ Hâce İleyh'' Bu kimse onun karşılığını bulur. Bu adı şerif, adı cemaatimiz çok beşi adı şeriftir bu. Hazret-i bu bu halde çarpılıyor. Dua-i Teylül hazret Hatta dinin üçte ülkü buradan çıkarılıyor. Müşşehitler, adı şeriften. Ayet-i Kerimelerin sebeb-i nüzülü vardır. Ayet-i Kerimelerin sebebi nüzül. Nüzül iniş anlamına geliyor. iniş sebebi vardır. Bir olay olur. Allah'ın takdir etmiştir. Ayet-i Kerim o zaman gelir. Ayet-i Kerim uygulamımızı anlaştırır oradan. Hazır sebebi vurudu vardır. Peygamber söylemiş acaba bu şekilde Aleyhisselam Hazretleri. Mekke mükerremede Henüz Mekke'nin fethinden önce, hicret farz iken Mekke mükerremde Müslümanlığı kabul eden fakat güzelliği de çok diler destan olan bir kadın var Mekke mükerremde. Kaş denen bir kadın vardı, çok aşırı güzelmiş kendisi, Müslümanmış kadında. Buna Mekke'de bulunan henüz de İslam'a gelmeyen bir müşrik talip oluyor kadına. Kişi zengin müşter karşı tarafa. Kadına talip oluyor. Buna elime teklif ediyor kadına. Kadın şöyle diyor. Evlenmeye kabul ederim ama iki şartım var diyor. Ne bunlar? Biri önce İslam'a geleceksin, Müslüman olacaksın. İkincisi Medine'ye hicret diyor. Bu ikisini kabul edersen diye Evlenirim seninle diyor. Bu müşrik de o andaki o şirkin, küfrünün, putperestliğinin katı. Hepsine kalan kişi, tabi alkolik şu bu kişi, İslam'dan bir korkuyor anda. İslam'ı kabullenemiyor. Özellikle vatandan kurbe gitmeyi hiç, hiç kabullenmiyor. Kadına diyor ki, bu şartını kabul edemem diyor. Ama başına yersen vereyim. Hayır kadın diyor. Ben dünya istemiyorum bir şey. İki şartım var. İslam'a geleceksin. Hiç etmediğiniz ya. Yani. Bu kişi kabullenmiyor. Aradan kısa bir zaman sonra Elhamdülillah bu kadın bir yolunu buluyor. Mekke'ye mükerren geliyor. Bu kadının Mekke'den medine gittiğini duyan o kişi artık kadının hasetine, aşkına dayanamıyor artık. Kadına tam günü vermiş. Mekke kişiye dar geliyor şimdi. Dedik ise aklına geldi bir kadın. İlerine kavuşma amacı var. Bu kadının hasretine dayanamayan bu kişi sırf bu kadına kavuşmak için Mekke'den çıkıp geldi Bedine geldi muhteremler. Bedine'ye geldi, kadını buldu. Vah ben senin için buraya geldim. dedi öpüşü müdü seninle? Kadın iki şartın biri oldu. Biri kaldı. Müslüman olursa evlenirim. Müslüman olacağım dedi. Elhamdülillah İslam'a da geldi. Müslüman oldu. Kadır'a kavuştu tabi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına hicretten bahsediyor. Yani muhacirinin sevabı. Hatta o kadar sahab ki muhteremler karşılığı cennet yani. Çünkü sır din için, Allah için her şeyi güzel almak. Bu kişi Peygamber Efendimiz mübarek ağzından Hicretin fazlетini duyunca tabi o imana kuvvetlenmiş artık. Peygamber sohbete bulunuyor. Aşrı geldi bir gün. Kalktı Beşir'de. Yarısıyla Allah, ben de o muhacir sahabe'na dahil miyim? sordu. O zaman Peygamber bunu buyurdu derim bu aslında Onu buyurdu. Evet, şimdi Medine'ye gelmiş oldu. Müslüman oldu elhamdülillah ama gelirken amacı başkaydı. Kadına kavuşmaktı. Yıllarımız eteri. Emre etin yete zevve cüha. Kadın işine geldi, ona kavuştu ama hijeti oldu. Allah hiç almadı. O sahaptan yoksun kaldı kendisi. Demek ki her işimizde niyet şart her şimdi niye Bir kişi birisine bir şey verirken, hatta bir insan yolda giderken, yolda gördüğü bir taşı kişiye bir kenara itse, elini ayağını itse, niyeti orada Müslüman'a bir zarar vermesin olursa, kimin bakacağı bali müttefemde. Her şey bu şekilde. Beşinci açıklayıcı müttefem az cematimiz, hijetin bir de daha başka türleri de var şimdi. Onlara girdi inşallah ki e, günümüzde şimdi bunlar bize tabii daha da lazım şu anda. Bu el elhiceti hicretan. Hicret, -hicret, Hicret iki dir Peygamber. Eha diyor mu entegri ate. Bunun birincisi nedir? Yıllardan kaçmak. Daha işte bak Uhra, ve İkincisi, Allah Resulle kavuşmak için yapmak. Birincisi, günahlardan kaçınmak. Bu da hicret. Bir kimse, hadis şerdi bu sabit. olan i almadım buraya. Bir kimse, Allah için, günah tarihlerinden sakınmak için bir kimse, bir karış yer değişsin, o da bu sebep alıyor bakın teminler. Bir karış yer değişsin. Hele bir adam olsun, bir mahalleden bir mahalleye, bir köyden bir köye, bir yerden bir şehre bir insan giderse Allah için, dinini korumak için. Mesela bir kimse oturuyor, Benim yolda yazılır mesela oturuyor. Oturuyor da bakıyor ki yoldan her türlü şurada kadın geçiyorlar, haram görüyor. Kişi uyanıyor. Ne yapıyor bir kişi? İçeri gireyim de bunları görmeyeyim. İki adım ileri attı, içeri girdi ya da kişi sambaliye ters çevirdi arkasına döndü bu da muhacirinden bakıp hem de haramdan kaçınıyor muhacirinden böyle bir kimse bakıyor ki komşusunda e, sadı cadı var yazın tabi e, her taraf açık camlar kapı açık ses her tarafa geliyor komşusunda böyle bir sadı cadı var arkada barışıyorlar o dandına vuruyor tabi metre alışıyorlar bir alem oluyor haram bakımından. Bu kimse bunu duymayayım diye, engelleyemiyor, elden gelmiyor. Kişi bunu duymayayım diye kalksa oradan başka bir mahalle bir yere giderse, bu da hicret olmuş oluyor. Bu kişi bunu sevap alıyor bak muhterem Nazca Yani demek kişi hadisli sabitli muhteremler bilin insanı Allah için haramdan korumak için kişi bir adım atsa bile o niyetle bu kişi de muhacirin sırafına giriyor. Günahdan sakınanlar kişilerden. Tabi günümüzde, bu çok mühim bir Kişi hem günahdan sakınıyor, günahdan sakınmak farzdır. Kişi günahdan sakınıyor, o günahdan kurtuluyor. Günahdan sakınmak farzdır, kişi farz sırafını alıyor. Bir de ne olduğu kişi? Hiç sırafı alıyor bak Muhtarızı Muhtemelen. Alıyor bunları da. Demek ki elimden kadar adı cemaatimiz, <gülüyor> elimden geldiği kadar haramdan kaçmamız gerekiyor, sakmamız gerekiyor. Altın adı altı görüyorum, altıncıya, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Efdalül Hicreti, Hicretin en üstünü, En Tevcire Allah Kerallâh Allah'ın keri gördüğü, Allah'ın beğenmediği bir şeyden Oradan kaçmak bu nedir? Hicri'nin eftali bu. Dev yani Allah'ın razı olmadığı bir şey var. Bundan melekler razı değildir. Ondan kaçma gerekmedi teremler. Yani aslında hiçbir günahı küçümsememiz gerekiyor cemaatim Hiçbir günahı kuşınsememiz gerekiyor. Madem ki Allah'ından razı değil. Allah'ını beğenmiyor teremler. Açık haram bile değilse, yani mekruh bile olsa Allah'ından razı olmadığına göre e Allah tabi bizi görebiliyor muhtemelen. Yani aslında Allah huzurundayız. Yani imanlarımız imana yakını ulaşsa bunlara arifin deniyor, arifler deniyor. Arifler. Nedir arif? Arifler Allah bilenden. Allah'tan kabir olmayanlar. Arif billah deniyor bunlar. Bir kimse fukuh bilebilir. Takır takır sayar. Arapça takır takır konuşabilir kişi. Ama Allah'tan gafil olabilir muhtemelenler. Amacı dünya, niyeti dünya, çıkarı dünya. Her şeyi yapabilir. Ekranlara çıkar, istifatayı verebilir. Demek ki bir mesele, arif olmak, arif olmak. Arif-i billah. Allah'a bilmek muhtemelenler, Allah'tan gafil olmamak. Yani allah Teala Mevlamız mülk derim, maliki. Malike mülk. Lehül mülk. mülk Allah'ın güzel şey yetiyor. Allah da her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şey yaratan da allah Teala. Yaptığı her varlığa bir düzen veren allah Teala Mevlamı muhteremler. Mesela bazen Hayvanın alemine bakıldığı zaman kişinin tabi bir acayibine gidiyor. Bakıyoruz ki küçük bir hayvan ne işler yapıyor. Mesela bir koza böceği. Koza böceği Ağzından çıkan bir şey ip, ip ipek oluyor. İpek. Aslında Asla bir salgı, su yani aslında böyle. Koyu bir salgı aslında. O ipek böceğini ağzından çıkarken incicik ama çıkarken... Havala temas ettiği anda ip'e dönüşüyor bakın Peki böcek bunu yapıyor Allah aşkına? Allah'ını öyle yaratmış mıhteremler? belli bir şey yok böyle. Ne yapıyor koza böceğe bak muhteremler? Vahdi gelince bak Allah'ın bir yönlendirilmesi ne yapıyor koza böceği? Koza böceğin başlığını böyle çevirerek örmeye başlıyor muhteremler? 33 bin defa böyle başını çeviriyor koza örünecek terimler. Hâlişe pek ama bakıyor. Ama o mu yapıyor bunları? Hayır. Madde. Yaptıran Mevlamız. Bunun için cemaatimiz bütün mesele imanların kemali. Allah-u tanıma, bilme Mevlamızı. O'dur Rabbil Alem. Madde. Her şeyi düzene veren Mevlam. Madde. Kuşu uçuran, balı yaşatan ins akıveren veliamızdır. Yedinci asreve girmiş azamatimiz Peygamber buna da bir kadına söyledi bu adı şerife de Üçdürü measiye. Üçdür measiye. Measiye isyanlardan. Yani isyanın çoğulu. İsyan Allah karşı gelmek anlamına geliyor. Bu da insanlar isyanlardan sakın. Hiçzet فَيِنَّهَ اَفْتَلْ هِشَتْتِ Bu, en işet budur. An ümmi Enes. Has annesine Peygamber Siyad'ı şey muhteremdir. Has annesi de Ümmü Süleym Hazretleri gerçekten adı cemaatimiz çok böyle eşi bulmaz bir kadın sahabelerden kendisi. Has babası ölmüştü. Malik idi. Ona İhsan nasip olmadı. Böylece öldü gitti o. Haseniyetin yetim kaldı. Annesi Ümmü Hüseyin Hazretleri de dul kaldı. Medine'ye bulunan Ebu Talih Hazretleri bu Haseniyetin annesine talep oldu o da. Henüz daha İslam Medine'de yine başlamıştı daha. Firiz veriyordu. Bu kadıncağız hemen ilk İslam'a koşanların birisi Ümmü Hüseyin Hazretleri. İslam'a koşan kadın Medine'nin en zenginlerinde Ebu Talha Hazretleri çok fazla mükemmelisinin o buna talip oldu. elmek için o da şarkı İslam'a geldiğinizde şart koştu. O da tabi ehlal İslam kabul etti. Müslüm oldular. Şimdi bu kısmı yani aklıma şu anda geldi de bir kıssa yani hayatı çok önemli bu mübarek kadıncağızın. Ona özel bir sevgim var kendisine. İnşallah bir kısa sıra hatırlayayım sizler için. Altyazı için. Bu kadın Hazbi Ebu Taha ile evlenmeden sonra bunun ondan bir çocuğu oldu. Oğlu oldu. Oğlu iki yaşına gelince çocuk hastalandı. Ebu Taha'yla yani kocası da çocuğunu aşırı seviyor ama çocuğunu. Aşırı seviyesi var. Çocuk hastalandı. Ağır hastalandı çocuk. Bir gün yastığı namazına yakın Hazreti Ebu Talha yasıya, mescide, peygamberimizin mescine gidecek. Ama çocuğuna bakıyor, çocuk ıdraflı çocuk. Çocuk zorunda alıp veriyor, ateş gibi çocuk yanıyor. Çocuğun durumu ağır. Dedi ki hanımına Ya Ümmü e, ben de camiye gidemeyeceğim namaza dedi. Çocuğun durumu çok ağır. Ya buna bir şey olursa, yine bak kadın, anne tabi o da. Ya Ebu Talha, ''Ne mutlu sana bak değil mi?'' dedi böyle. E gideceğiz mi? mirat Resulullah var.'' dedi. ''Namaz kıyasının üstü arkasına.'' dedi. ''Sen çık git oraya be. ben şuraya bakarım.'' dedi. Evden çıktı, yani beş adam attı da çocuk öldü muhtemelen. Çocuk öldü mühtemelen? Öldü. Şimdi düşünelim adı cemaatimiz, günümüzde böyle bir şey olsa ne olur kadın ne yapar değil mi? Kabiyi, bacı yıkar da bağırı Gel koş, gel. Çürük öldü de. Bağırı şarır. Ne yaptı bu kadın hakkında? Mühimler? Hiç sese çıkarmak. Hiç böyle. O namazına gidiyor ya. Gitsin namazına. Aldı kadın bunu. Başka götürdü. Sonra üzerine örttü. Bıraktı oraya. Hemen namazını kıldı. Ondan sonra giyindi. Güzel giyindi. Temizce giyindi. Şimdi korasını bekliyor tabi gelmesini. Der ki Ebu tala heyecanlı geldi. Hümmü Selim ne olur çocuğa? Bırakta daha rahat dedi. Yani hareket etmek için kumuldanmıyor. Öyle demedi de. yan bak Selemi'ye. Bırakta daha rahat yatıyor şimdi. Bir göreyim. Görmeyişini. Çok rahat şimdi. Rahat oldu. Çok rahat bırak şunu. dedi. Kadın o gece kocası rahat uyusun. Üzülmesin diye bakma teremler, Şunu göstermediği gibi kocasını oyaladı ona cinsi yaklaşımına bulundum ve bunlar yıkanmalara gerekir bir hala gider az cemaatim yıkanlar tabi bunlar. Şimdi sabaha karşı tabi yıkantan sonra dedi ki kocası şimdi buna ya Ümmü Selim ben şücünü bir göreyim ve ne oldu bakalım. Dedi ki ona şimdi ya Ebu Atala öyle sana benim bir sorum var. Bana bir cevap ver de sonra göstereyim mesela. Sonra bakalım. Allah Teala sana bir emanet verse, iki sene sonra onu geri alsa, ne dersin dedi? E ne diyeyim? İşte ya Ebu Teala, Allah sana iki sene önce bir emanet vermişti, o sana bir emanet dedi. Bende de emanet dua. Allah ki onun sahip aldı onu dedi. Çünkü öyle dedi. Söyledi. E İbam derken, sen bırak bunu işinle. Sen git namaza dedi namazına kıl gelin inşallah edin. Halil Ebu gözü yaşardım başardı Namaza gitti. Sabah namazını kıldı. Namazına sıra tabi üzgünce duruyor. Çok üzgün ama peygamız tabi döndü cemaata. Peygamberimizin bu adetiyle hepsine bir bakar Peygamberimiz. Eshabına bakar, gözlerine bakar da. Peygamberimizin e, ahliyet namazı yüzüne baktı. Bir arana gözle geldiler. Peygamber çağırdı. Yapardı, Gel bakın buraya. Geldi. Allah Teala senin hanımına bu gece cennetin verdi dedi. Canım cenneti verdi. Sen buna sabret dedi. Allah size de bu gece bir evlat verecek. Yani takviyeti verdi. Evlat onun dediği neslinden 70 kura gelecek buyurdu. Kura hafız gelecek neslinden buyurdu. İşte aldı cemaatimiz böyle bir kadındı. Ümmü Siyem adetleri evveler. İmmi ad Şerif 8.si ad Cemaatimiz, bu da günümüzle ilgili, Büyü Arasam Hazretleri El-ibadet-i filherci kecdi ileyye Büyü Arasam Hazretleri her cümeş döneminde ibadet at at. her cümeş kargaşa, kaos anlamına geliyor. Yani ağır zamanda kıyamete yakın, yeryüzünde bu olacak muhtemeler. Kaos, kargaşa, Öldürmeler, terör olayları çevre kapsayacak, kapsayacak. Kim canlı emin olamayacak, olamayacaklar. Bu varsa kim ki böyle bir dönemde ibahatin güzel yaparsa o kişi bana gelmiş gibi hesap oluyor. 72 Şimdi az jemaatimiz biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hicreti'nin ayrı bir özelliği var Peygamber Aleyhisselam o Nedir bu? Hicri yıl meselesi. Peygamber Aleyhisselam Hicreti'nin doğumu yahut Peygamberliği peygamberliğe başladığı tarih Bunlar tarih alınmadı da Peygamberimizin Aleyhisselam yıl İslam'da Hicri tarihinin başlangıcı oldu muhteremler. Nasıl olsa inşallah, yarın akşam oturacak oluyor herhalde galiba, e, Hicri yılının elhamdülillah başlangıcı oluyor muhteremler. Yani sol günü Hicri Muharrem Fiyoğlu'ca inşallah, nasıl evet. oldu? Yarın akşam inşallah, yani Hicri yılbaşı günlükse İslam'dan muhteremler. Hicri yılbaşı günlükse oluyor. Eskiden beri bir tarih vardır muhteremde. Esnem'e tarih vardır. Her millette. Belli olaylar tarih başlangıcı alınmış Belli olaylar. Mesela filan ne zaman doğdu? İşte İbrahim Aleyhisselam atıldığı zamanlar. Daha önce de Nuh tufanı alınmış. Adem'in cehennette indirilişi alınmış. Hep böyle olaylar bir tarih başlangıcı olmuşlar. Araplarda da bazı büyük savaşlar, işte Fransız Savaş'tan 5 sene önce, 10 sene önce gibi, yine belli muazzam kıtlık yılları, tarih başlangıcı olmuşlar. Sonra fil olay olunca, hepsi unutulmuş. Bu fil vakası olayı, tarih başlangıcı olmuş. İşte fil olayından 5 sene önce, 10 sene diye olmuş. Peygamber İslam Mekke'den Medine'ye göçtüğü zaman ondan sonra artık Müslüman arasında hep bir olay yılbaşı kalmadı edilmiş, edilmiş. Hazreti Ömer'in zamanında bu resmi olarak artık kabul edildi. Sabren tabi ile kabul edildi. Bir Muharrem ilk olarak sıfırdan başlayarak yüce yılında bir Muharrem o zaman Cuma gününe geliyordu. Muharrem'e geliyordu. Biri geliyordu. İki yılbaşı da kahvedemiş muhteremler. Elhamdülillah İslam dünyasının yılbaşı da bu olmuş olan muhteremler. Diğer milletlerin tabi takvimleri var azı cemaatimiz. Mesela Hintlerin başka takvim var. Çinlerin başka. İslam'ın var. Ya bir avuç yağdı ki Bizim bir ilim İstanbul'dan daha az nüfusu var. onu da kendine özel bir takvimi var. Tarih başlangıcı var. Bu miladeye gelince bu Hristiyanların sonradan kabul ettiği mesele muhteşemler. Çünkü İsa Aleyhisselam aslında Yahudi yıkındandır muhteşemler. İbrahim'in dilidir. İsa doğum tarihi tam kesinini aslında bilemiyorlar bunlar. Fakat hesaplara göre bunu sonradan bir ocak olarak kabul etmişler. Da uzun zaman sonra bugün ne yapıyor Hristiyan dünyası? Bir ocağı tarih başında kabul ediyorlar muhtemelen. Hristiyanların bu. Fakat elhamdülillah İslam aleminde olan nedir? Hiç yuvaş alacağı mahtemez. Yalnız tabi Üzülmemiz gerekiyor. Muhtemelen. Yani ne yazık ki üzülmemiz gerekiyor. Bakın çok ama çok yakın. Yarın akşam yani. Yarın akşam hicri yılbaşı olduğu halde bunu evimize kese, çoğu çoğunluğu sorsak bilmezler bu. Halbuki miladi denen Hristiyanların konuduğu yılbaşı ise aylar önce biliniyor. Hazırları yapılıyor. Ne yazık ki Müslüman diyen esnafta vitenin süslü olur muhtemelenler. Zavallı çocuklara Noel Baba denen bir peri masalı hikaye aslında. Aslında bir şey yok. Ben bunu söylemiyorum muhtemelenler. İngiliz papazı bunu söylüyor bakınız. Darbe bunu söylüyor. Peri masalı bahsede bunu böyle belediye. Yani çocuk çocuğumuza Noel Baba hikaye yutturuluyor çocuk çocuklarımıza. Ama İslam başına gelince çok ama çok sünün geçiyor. Ne yazık ki bile varamıyoruz muhteremler. İnşallah cemaatimiz yarın akşam inşallah, hatta yarından inşallah inşallah birbirimize işte mesaj çekelim muhteremde. Telefonla şeye koyalım, bunu kutlayalım. Evimizde o akşam biraz inşallah farklı bir değişik olsun evimize inşallah. Yani İslam yılbaşı diye. Evimize inşallah, işte meyve, neyse bir şeyimize götürelim az cemaatimiz. Evimize bu konu konuşulsun. Akraba arasında, komşu arasında artık evimizin geldiği kadar inşallah İslam'ı yılbaşı, hicri yılbaşı yine de inşallah iyi çalışalım muhtemelen de. çalışalım. İnşallah. Çünkü bu hicret ile İslam devletinin temeli kuruldu muhtemelen bakımda. Yoksa hicret olmasa İslam'da olamıyor muhtemelen farkımız. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine gelişiyle elhamdülillah hicret ile İslam devletinin temeli kuruldu. Mekke'yi mükeremede Allah diyenlere evet. işkence zulüm yapılırken Medine münevverede hasib bir Habeşli yüksek yere çıkıyordu. Ezan okuyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz bunu hiç anlayamayız bunun anlamını. O hali anlayamayız. Hayat edemeyiz benim. Ama Mekke'de bulundukta Allah diyen yaptığını, işkenceyi çiğre muhacirin onların kızı yaşanıyordu. Hasibi al okurken Allahu Ekber. Allahu Ekber deyince Medine semaları şınlarken bu dağın yaparken orada bulunan muhacirinler alışır hüngür alışırlar. Ya Rabbi bunu gördü der. E, Mekke'ye mükerremede diyor ki cemaate namaz kılmak ferdi tek başına namaz kılamayanlar. Evinin en kutu yerinde ya da çölde namaz kılmaya çalışanlar bile gizli namaz kılarken bunlar hatta vakalı cemaatimiz bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Keremede Kabe-i Kabe'nin yanında namazdayken ne yaptı müşrikti Ebu Cehil'in emriyle? Yeni bir devenin işkemesi varmış. Biri şöyle deve kesmiş. İşkeme tabii devin için büyük oldu işkemesi. İşkemesini temizlemeden onun şöyle bırakmış. Kalktı birkaç tane Artık ne diyeyim onlara? Allah bilinirse onlarla alak olmuşlatar zaten. bunun bunu, gitti der muhterem bakın. İşkembeci, tabi tozlu, topraklı, çamışlık, pişti dolu. Peygamber tam böyle secdeye vardı, Peygamber omuzuna koydu. Aferin şey kaldı böyle. Yani Mekke mükerremede, bakınız böyle namaz kıma çalıştılar böyle. İşte elhamdülillah Medine münevere de, İslam devleti oldu. İslam hür özgür oldu. Allah diye herkes diyebiliyordu. Cemaate namaz kılıyordu. Beşçilte açık sohbet yapıyorlardı. İslam yaşanıyordu böyle. Kimse engelleyemiyordu bunları. Bu da neyle dayanıyor? Hicret olan dayanıyor muhtemelen. Bunun için gerçekten adı cemaatimiz hicret olayı çok büyük. Hicret yılbaşı çok kutsal günümüz az muhteremler. Allah Teala bunu hepimize İslam'ın hayli mübarek etsin inşallah. Diler Fatiha.